1792, numaralı konu, Ebu Zer'ın nasihatleri, evet, Ebu Zer bir keresinde Kabe'nin yanında durarak, ey insanlar, ben Gıfar kabilesinden Cündü bisimli kişiyim, sizleri seven ve daima iyiliğinizi isteyen bir kardeşiniz olarak sözlerime kulak veriniz, dedi, insanların etrafına toplanması üzerine de şunları söyledi, sizden biriniz bir yolculuğa çıkmak istediğinde o yolculuk için gerekli hazırlıkları yapar mı, insanların, evet, tabii ki yapardı, demeleri üzerine de, işte bu yolculukların en uzunu kıyamet yolculuğudur, o halde onun için gerekli hazırlıklarınızı yapınız, dedi, çevresindekiler, peki neler hazırlamalıyız, diye sorunca da şöyle buyurdu, bu yolculuğun büyük sıkıntılarından kurtulmak için hack yapınız, kabirlerinizden kalkıp da mahşer yerine varıncaya kadar yürüyeceğiniz uzun yol için sıcak günlerde oruç tutunuz, kabirlerin vahşet ve yalnızlığını düşünerek gece karanlığında namaz kılınız, o büyük günün zorluklarından kurtulmak istiyorsanız ya hayır söyleyiniz, yahut da susunuz, sahip olduğunuz mallarınızdan sadaka veriniz, günlerinizin yarısını helalinden kazanmak diğer yarısını da ahiretiniz için geçiriniz, üçüncü bir şeyle uğraşmanız ise size fayda değil zarar verir, malını iki kısmı ayır, bir kısmını aile efradınıza harcayın, diğer kısmını ise önden, ahiretiniz için azık olarak gönderin, malınız konusunda bunların dışında yapacağınız şeyler size ancak zarar verecektir, sonra yüksek sesle, ey insanlar, sizleri sonu olmayan ve asla ulaşamayacağınız bir hedefin hırsı öldürmüştür, buyurdu.